Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Evet, geçen hafta Deniz yoktun sen. Böyle göz göze bakışmanın şu anda keyfini yaşıyorum. <gülüyor> Nerelerdeydin? Anlat bakalım biraz bize. Ee, geçen hafta için önce teşekkür ederim. Çünkü benim için çok büyük bir kolaylık oldu. Kırşehir'deydim. Alper Süzer'le birlikte Ahiler Kalkınma Ajansı'nın bize sağladığı bir alanda Kırşehirli öğretmenleri ve sağlıkçılara şiddetsiz iletişimden öğrendiklerimizi paylaştık. Maya uzun bir süre değil mi? Kaç gündü? Dört. Beş gün. Beş gün. Beş gün. Ee, güzel bir süreydi. <gülüyor> Üst üste beş gün. Altı saat çalıştık her gün. Bayağı şiddetsiz iletişimin içinde kaldık Hem biz çok şey öğrendik Hem de öğrendiklerimizi Deneyimlediklerimizi paylaştık Bu şu açıdan kıymetli olabilir Farklı illerde Şiddetsiz iletişim eğitimi Nasıl yapılırın Aslında bir cevabı Orada ben anmak istiyorum Aynur Bayazıt diye bir arkadaşımız var Artık arkadaşımız ee, tanıştık ve çok anlaştık. O e, şidesiz iletişimi nasıl Kırşehir'e getiririz diye düşündüğünde bir proje yazdı. Ve e, Ahiler Kalkınma Ajansı'nda sundu. Böyle e, bütün Türkiye'nin bölgelerinde kalkınma ajansları var. Onlar da kabul ettiler. Şidesiz Okul iklimi projesi. İsmi de çok güzel. Evet isminde de Aynur buldu. Şidesiz Okul İklimi. E, ve şey çok kıymetliydi. O beş gün içinde... Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeydik. kafeye de girip çıkıyoruz, konuşuyoruz. Kafede çalışan e, gençlerden biri şey dedi. Keşke biz, ben lisede okurken de bunlar olsaydı belki değişik olurdu bir şeyler dedi. Keşke. Keşke. Aynısını ben <gülüyor> de kabul ediyorum. Ben de okurken keşke olsaydı. Ama şimdi e, hakikaten öğretmenler, 18 kırşehirli öğretmen... ...sağlıkçılar aldılar... ...hayatlarına götürdüler... ...bakalım neler olacak? E şimdi aklıma şey de geldi... ...senle konuşmadık yayından önce ama... E, ...bu hafta Hayrettin Karaca'yı da kaybettik... ...ve sen en son... da çalışmıyor muydun? E, böyle birkaç şey... ...söylemek ister misin? E, yoksa böyle beklenmedik bir... E, ...sana... <gülüyor> Ee, şimdi söylediğiniz için bir kere çok şükran doluyum. Çünkü içimde bir yerde hakikaten bunun üzüntüsü var. Ee, Hayrettin Karaca kendi kişiliği ile çok tema vakfına yaklaşan, içinde çalışan pek çok insana ilham oldu. Benim ilk hatırladığım sözü bilenin bilmeyene borcu var. Olanın olmayana borcu var. Varan var ama hakkım yok. Cümleleri. Benim üzerine çok tefekkür ettiğim, beni çok etkilemiş cümleler. Ben şu an senin sayende e, Tema Vakfı'nın bütün gönüllü, gönüllülerine, bütün çalışanlarına, e, şu anki vakıf yönetimine başsağlığı diliyorum. Hmm. Toprak toprak toprak diye geldi Hayrettin Karaca Onu toprağa verdik. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. <gülüyor> İyi ki böyle insanlar var ve hepimize de umut. Evet. Değil mi? Bir idol. Devam edelim. <gülüyor> Kırmızı e, kazaklı dediğimize <gülüyor> Evet. Toprak dedemiz o bizim. Evet. Evet. Evet. Şeyle devam ediyoruz gene biz e, Sürat'ın kitabıyla e, Geçen hafta ben böyle bir Toparlama yaptım Deniz e, Bugüne kadar senden beri beraber sen ne yapıyoruz e, Dört adımı Gözlem, duygu, ihtiyaç rica e, Bir de niyetler Yani her şeyin başında Niyetimiz ne Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz Nasıl bir ilişki kurmak istiyoruz Barışçıl mı <gülüyor> Yoksa kavga, dövüş mü, Neye, neyi seçiyoruz ile ilgili. Ee, böyle bir ara toparlama gibi oldu. Ee, bugün de tekrar yine e, saygılı anne, saygılı çocuk, e, saygılı anne baba, saygılı çocuk, Sıra Hart Victoria Kindle Has'ın kitabından e, anahtarlardan üçüncü anahtardayız. Emniyet, güven ve aiddet yaratın diyor. Hı? Ben geçen haftaki programını henüz dinleyemedim, dinleyeceğim. Şey geldi aklıma, Edirne'ye gittiniz siz de, Ceyda ile gittin değil mi? Evet, biz de Edirne'ye gittik. Edirne'de böyle çok hoşuma gitti. Geçen haftaki programda da söyledim, bizi dinleyen Çorlu'dan bir arkadaş da katıldı. <gülüyor> Sesimi duyunca ben sizin radyodan dinleyicinizim Deniz'de. Sizi dinliyorum her hafta diye. Hatta geçen günde me mesaj atmış. Edirne'de yıllık eğitim olamaz mı? <gülüyor> her şey mümkün. Niye olmasın? Edirne çok güzeldi. Gitmek için çok neden var. Harika ciğerler var. <gülüyor> ee, o yüzden çok güzel, çok verimli geçti. Umarım orada da şiddet yetişimi diğer arkadaşlarla beraber büyütürüz. Şeyden aklıma geldi. Geçen hafta anladığım kadarıyla bir giriş seminerinde sunduklarımızı değerli toplu e, anlatmışsın. Tam da Edirne'nin üzerine geldik abi evet, değil mi? Evet. E, bu arada demin söylediğim Edirne'de yıllık program isteyenler için de bir ilham olabilir e, Hı -hı. proje yazın. Gelelim. Şides İletişim Türkiye Derneği ile de yapılabilir bu projeler. E, şu an dernekte biraz daha... ...eğitim projelerini organize etmek için... ...bir ekip oluşturmuş durumdayız. E, tek tek eğitmenlerle de çalışılabilir... ...ama aynı zamanda dernekle de çalışılabilir. E, biz... ...hani sen Edirne'ye gittin... ...oradan ben Kırşehir'e gittim... ...şimdi bakıyorum arkadaşlar da çeşitli illere gidiyorlar... ...geliyorlar... ...online çalışmalar var. Kaynaklar çok... ...gücümüzü elimize alalım... İhtiyaçlarımızı karşılamak için kaynakları harekete geçirelim. Meki kaştanın kulakları çınlasın bu tanımın sahibi. Emniyet, güven ve aidiyet yaratmak dedin. Ee, ben şimdi Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabında çocuk merkezli emniyet, güven ve aidiyetten söz ediyor Surahart. Aynı zamanda Canan ben düşündüm. Hani buraya gelmeden önce biraz önce senle de oturduk. Aslında bütün ilişkiler için bu çok gerekli değil mi? Yani gereklilikten kastım <gülüyor> bir biçimde ilişkileri ilişki haline getiren sürmesini sağlayan hakikaten de duygusal güvenlik aidiyet değil mi? Mesela seninle benim aramda ben bir çocuk değilim aynı zamanda bu radyo programını yaparken zaman içinde yani 2013'ten beri birlikte yürüdüğümüz yolda Yaratılmış bir güven, duygusal güvenlik var ve oradan bir aidiyet doğuyor içimde. Dolayısıyla bu programda mesela hoşuna gittiğini söyleyen pek çok insan bize yazıyor, söylüyor, yüzümüze söylüyor, seminerlerimize geliyor. Zannediyorum aramızdaki emniyet, güven ve aidiyet kalitesiyle ilgili bir şey ulaşıyor. Evet sadece ailede değil, arkadaşlıkta, toplulukta. Değil mi komşular arasında iş yerinde bu üçü de hem emniyet hem güven hem adiyet çok özlenen özlediğimiz bir şey ihtiyaç yani değil mi evet. <gülüyor> ve bunlar olduğunda e, hakikaten ilişkiler devam ediyor ve ilişkinin kalitesi tadı değişiyor çocukla ilgili baktığın zaman e, şimdi anahtar kavramlar var kitabın bölümlerinin başında ee, emniyet, güven ve aidiyet için de surah şeyi söylemiş. Çocuğun büyümek için duygusal güvenliğe ihtiyacı vardır. Şimdi bu duygusal güvenlik ihtiyacını ben iki ikinci yıllık programda yani şiddet iletişimle iki yıldır e, ilişki içindeyken bir gün Vivek e, ihtiyaç meditasyonu diyoruz, böyle ihtiyaçları keşfetmek üzere yaptığımız bir egzersiz var. Onu yaptırdı ben böyle bir kart seçtim ihtiyaç kartlarının arasından duygusal güvenlik geldi karşımda da Ceyda vardı <gülüyor> bu ne <gülüyor> nedir <ya? gülüyor> bu dedim ne demek istiyorlar biraz duygusal güvenlikten söz etmek <gülüyor> istedim bu programda şimdi sana sorayım duygusal güvenlik senin içinde de nasıl yaşıyor Evet şöyle yaşıyor yani mesela ailede e, yüksek yüksek sesimizin yükseltilmeden konuşulması e, cezalandırılmadan e, tehdit edilmeden şunu yaparsan ben sana bunu yaparım gibi e, karşılaştırma yapamadan dinneminin işte çocuğu daha çok çalışıyor <gülüyor> veya daha güzel daha başarılı demeden bir e, galiba en çok benim duygusal güvenlik yani ben oraya aitim ben her şekilde olduğum gibi karşılıksız bir şekilde seviliyorum benim için duygusal güvenlik hem çocuk olarak hem şu anda yetişkin olarak eşimle olan ilişkimde de ya evet beni ben olduğum için seviyor benim hatalarımla seviyor ne yaparsam yapsın seviyor gibi bir şey benim için de duygusal güvenlik hmm. peki duygusal güvenlik <gülüyor> olduğunda yani sen duygusal güvende olduğunda dünya nasıl bir yer çok keyifli ve bağ içindeyim yani o zaman bağlantım var herkesle hem kendime de o zaman kendime güven de geliyor ya evet ya ben kabul ediliyorum her halimle kabul ediliyorum. O zaman o çocuğun da ailesiyle olan bağ oradan bir şekilde başlıyor. O kabul. Annem babam beni kabul ediyor. Yani o kabulle beraber zaten o bağ oluşuyor. Bağ oluşunca e, aidiyet oluyor, güven oluyor. Sen çünkü bir sanki anne kucağı deriz ya biz anne kucağındaki gibi bir tutuluyorsun her halinde. Ve yıllar geçtikçe o hala o anne kucağını özlediğimiz zamanlarda olmuyor değil. Hala özlüyorum ben. Almanca'da onun bir karşılığı var benim bildiğim kadarıyla. Almanlar ihtiyaç olarak da kullanıyor. Evet. Anne kucağı yani anne kucağında tutuluyor gibi tutulmak. Bu duygusal güvenlikle ilgili ben tefekkür ettiğimde şeyi fark etmiştim Fiziksel güvenlik dendiğinde hemen anlıyordum ne olduğunu hı hı. Yani bir yerden kafama saksı düşmeyecek Biri gelip benim gözüme bir yumruk atmayacak evet. Ya da yanmayacağım Hani fiziksel olarak güvende olacağım Ya da biri bana saldırmayacak Böyle bir şey Duygusal güvenliği hiç düşünmemiştim Canan tam senin söylediğin şeyleri fark ettim ben de zaman içinde duygusal güvenlik ben böyle e, hani bir yere girdim bir ortamın içindeyim ve orada şeyi bilmek ya burada özenle tutulurum e, ve hani benim duygularımın bir kıymeti olur hı hı. ben burada bulunduğum zaman duygularımı yaşayabilirim ve duygularımı yaşadığımda da bunlar nedeniyle yargılanmam, eleştirilmem, suçlanmam. Ve aynı senin dediğin gibi kabul görürüm. Ee, surahart çocuğun büyümek için duygusal güvenliğe ihtiyacı vardır diyor. Şimdi bu çok basit bir cümle gibi görünüyor ama e, düşünüyorum bu ortamı yaratmak da Hakikaten e, duygusal güvenliği kendisi deneyimlemiş ebeveynler için çok daha kolay. Kendinde olmayan bir şey çünkü vermek zor oluyor. Evet çok güzel böyle bir yerden bağlantı kurduğumuz için e, müzik arasını biraz geciktirdik. İstersen bir girelim. E, Haydi bakalım. Mazhar Özkan'ın. Bu arada hepimiz bir düşünelim bakalım duygusal güvenlik ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz. E, tam Ortasındayım. Tam Ortasındayım Yağmurun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 Hasretler, nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Tam ortasındayım yolun Koşunun ortasındayım Tam varıyorum ki hedefe bir yenisi başlıyor boyun oyun hep aynı değişmiyor Hala devam hala figan hem de, bile bile Nasıl da paylaşıyor insan istersen Nasıl da bilmiş meğer. Hasretler Nasıldan Hiç duymuşuz Sabretme Sevmeyen Öğrenmeyen Öğrenmeyen Öğrenmeyen öğrenmeye. Duygusal güvenlik konuşmanın tam ortasındayız canlar. Ee, şimdi yine anahtar kavramlarda surahart, e, emniyet, güven ve aidiyet yaratın diye e, öneriyor başlığında. E, ne için? Çocuklarınızla ilişkilerinizde. Eylemleriniz çocuğun duygusal güvenliğini etkiler diyor ki çok doğal, bilindik bir şey gibi geliyor. Burada ben hep şeyi düşündüm, duygusal güvenliğin hani böyle sihirli bir şeyi var mıdır, ee, prospektüsü, bir kullanma kılavuzu, nasıl duygusal güvenliğim, güvenlik sağladığımdan emin olurum diye. Onun cevabını yine burada vermiş, duygusal güvenliği sürdürmek için önce, sonra ve her zaman bağlantı kurmayı arayın diyor. Yani o böyle sanki kazan kazan bir şey yani sen duygusal güvenliği sağlıyorsun ee, olduğu zamanda bağlantı veya bağlantı kuruyorsun duygusal güvenlik yani hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Evet. Ee, Şiddetsiz iletişimde bağlantı demeye biz çok alışıyoruz ilk günden itibaren çünkü eğitimlerimizde kitaplarda hep bağlantı kelimesi bağ kurmak duyuyoruz. belki daha anlam yani kolay anlaşılabilir olabilir bağ kurmak. Bağ kurmak. Ee, ve ben şeyi söylemek istedim burada, ee, geçen gün yine Ştefan'la da konuşurken, Ştefan benim hayat arkadaşım, bağlantıdan söz ediyorduk. Birden böyle hani çok daha basit bir cümlesi olsa ne olur diye düşünmeye başladım. Şey fark ettim, karşımdaki ne? Karşımdaki insanı kendi insanlığıyla merak etmek, ona merakla yönelmek, Merak ettiğim şey de ne hissediyor, neye ihtiyacı var? O kadar yani. <gülüyor> Merak, <gülüyor> birincisi yavaşlamak herhalde. Sen söylemiştin daha önce. Yavaşlamak çok kıymetli bir adım. Bir ne oluyor bakmak? <gülüyor> gözlem yani ne oluyor şu anda yani neyse değil mi o merak yani yavaşlayınca çünkü etrafına bir bakabiliyorsun ne oluyor şu anda yani sen tehlikede değilsin bu şey hep hoşuma gidiyor hep Stefan da, Stefan'dan da öğrendiğim bir şey ve şu anda hep ona takılıyorum ben bir şey olduğu zaman ben bana ne oluyor ben e, donuyor muyum ki biliyorsun birkaç kere bir donma şeyim vardır <gülüyor> kaçıyor muyum yoksa savaşıyor muyum yani bu empati e, yolunda gittiğimiz zaman bu don, e, kaç savaşın dışında başka bir yol olduğunu görebiliyoruz. Bu da işte beyinle ilgili bu amigdalanın çalışması veya ön korteksin çalışmasıyla ilgili diye açıklıyorlar. O, ...o anda salgılanan hormonlarla ilgili... ...biz hep böyle sanki tehdit varmış gibi... ...birisi bir şey söylediği zaman... Yani ...beni sanki tehdit ediyormuş gibi... ...ya böyle sert bir cevap veriyorum... ...kendimi savunmaya kalkıyorum... ...ya da böyle o şeye girmemek için... ...kaçıyorum... ...şimdi hep böyle ilişkilerde buna baktığım zaman... ...dediğin gibi yavaşladığım zaman... ...veya bir dakika ya... ...olan bir şey yok esasında... ...bir tehdit de yok... ...o zaman ben merak edip... ...ya bu bana niye bunu söylüyor... Acaba ne hissediyor, neye ihtiyacı var diye bakabilirim. O da gerçekten bu sefer farklı bir yol burası. Tam bunun panzehiri yani duygusal <gülüyor> güvensizlik ortamının panzehiri bağlantı olduğunu düşündüğümde hakikaten çok mantıklı geliyor bana. Çünkü bir insana ya da bir duruma merakla yönelip bu insan ne hissediyor, neye ihtiyacı var diye baktığımda dikkatim. O insanın neleri yapamadığında, neleri yanlış yaptığında, nerelerde haksız olduğunda değil, neye ihtiyacı olduğunda ya da o insanda ne olduğunda. Dolayısıyla benim böyle yöneldiğim birine, birini yargılamak için de zaten biraz zaman gerekir. Evet. Yani yargılardan da koruyan bir şey. Dolayısıyla Surahart'ın emniyet, güven ve aidiyeti... Devam ettirmek için aile bağlantılarını besleyin dediği yer tam burası. Çünkü ancak bağlantı kurduğumda hem kendim hem diğerleri için emniyet yani güvenlik, güven ve aidiyet yaratabilirim. Bu eylem şey de diyor eylemlerimiz çocuğun duygusal güvenliğini etkiler diyor tam kendisi de benzer bir örnek vermiş. Ben de yaşanan bir hikaye e, örneğini vermek istiyorum. Bir arkadaşımın kızıyla ilgili. Şu anda kızı yaklaşık 30 yaşlarında. E, bu ergenlik zamanında arkadaşımda çalışıyor. İkimiz de tekstil işindeyiz. E, eve geliyor. A, yorgun. İşte bir sürü hikayeler olmuş. Eve geliyor. Bir an önce yemek hazırlayacak. Çocuk da mutfakta gününü anlatıyor annesini. Kızını dinliyor. Yani gördüğün en böyle, görebileceğin en böyle yumuşak bir anne. Bugüne geldiğimiz zaman veya 15 sene sonra kızı bir destek alıyor bir uzmandan ve şu çıkıyor. Annem şöyle diyor, annem her zaman işten gelirdi, aceleyle yemek hazırlardı ama yemek hazırlarken benim gözüme bakmaz. Bu bana çok böyle üzücü bir <gülüyor> hikaye gelir. Çünkü burada kimsenin niyeti kötü değil. Yani o kadar zor bir şeyden, işten geliyorsun. Yani bir an önce çocuğuna yemek hazırlamaya çalışıyorsun. Ama çocuğunla oturup karşılıklı göz göze gelecek zamanın, vaktin yok. Ama dinliyorsun tabii ki. Çocuğunla tabii ki önem veriyorsun. Ama çocuk onu öyle görmüyor. bağ kuramadığı için. Ve bunu yıllarca taşıyor taşıyor. 15 sene sonra bir psikolog da bunu anlatıyor. Ben <gülüyor> çok üzüldüm Evet duydum. şimdi Sürehart da benzer bir şey anlatmış kitapta da benim de aklıma hemen o, o şey yaptı Hakikaten farkında olmadan o hep söylediğimiz işte kaliteli aile zamanı geçirin diyor Sürehart'ta Yani belki o yemeği beraber yapmak veya o yemeği yaparken şarkı söylemek <gülüyor> Birlikte bir şey Birlikte yapmak Birlikte bir şey o birlikteliği sağlayacak bir şey hadi gel sen de ne, çorbayı karıştır demek Hadi gel bunu yaparken ey ben keyfim var. O keyifli şey yapmak. Çünkü hakikaten o işten geldiğimiz zaman sen de biliyorsun o taşıdığımız ruh halinin geçmesi bayağı uzun sürüyor. Ee, o yüzden bunu böyle tekrar hatırladığım istedim ama yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Evet bugün e, Surah Hart'ın <gülüyor> e, saygılı anne baba, saygılı çocukta emniyet, güven ve aidiyet yaratın başlığı altındaki Üçüncü bölümünden söz ettik. Duygusal güvenlik konuştuk. Duygusal güvenliğin bir panzehri olarak e, ya da kolaylaştırıcısı olarak diyeyim panzehir e, çok uygun bir cümle olmadı ama kelime olmadı. E, bağlantıyı konuştuk. Ebeveynlik de çok kıymetli aynı zamanda ilişkilerde de çok kıymetli. Bağlantı kurmadan e, duygusal güvenlik ihtiyacımızı karşılamak oldukça zor oluyor. E, Topluğumuzun e, eğitimleri, etkinlikleriyle ilgili bilgi vermeye başlayalım mı Can'a? Evet, e, Facebook ve Instagram sayfasında şiddetsizletişim takip edebilirler. www.şiddetsizletişim.com web sitemiz var. Şiddetsizletişim Derneği'nin ilgili bilgiler oradan ulaşabilirler. E, benim Empatinin Gücü, Senin Deniz Batar. Instagram'dan çok mesaj gelmeye başladı. Daha kolay oluyor anlatım kadarıyla. Öyle iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.